Evet. Evet. Evet. Hoşçakalınları... Önce bir sonraki konuşmayı da şimdiden e, hatırlatmamı istediler. 20 Şubat'ta Ali Esin konuşacak bilim akademisyenlerinden. Ali'nin konusu olasılık, rastgelelik ve matematik felsefesi yapmakımız hastaneye 63. Jonaç bölümüne 69. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, sonra Amerika'da, Mevraska'da tomatoloji üzerine ihtisas Bu Biliyorsunuz o alanda öncü bilim insanları herhalde. Aslında bilimsel çalışmalarını sevgili ama bu konuşması konuşmasıyla da olarak, etik konusunda çok hassas ve hem ısrarcı, hem de işi iyi inceleyen, derinden giden bir insan. Ee, bu konuda sözünün ne yere dokunacağını da hiç pervası yoktur. Ee, onun için özellikle bugün Hasan'ın burada olmasından e, çok memnunuz. Bu sağ. Nite var kadar Bir bölet gereği sorulur. da böyle bir canım var. Eee o kan önce evet, da öncelikle sertifikadan başlıyor. Eee bir anda tutacağım üçüncü olmamaya bunları yavaş yavaş üst tefik, alt etik kavramları bir takım kendi e, yaşamından ve biraz yastıklarından bahsedeceğim. Bir <gülüyor> üst tefik, alt etik dön dönüşü var ondan sonra da bir kısa bir ne yapalım diyeceğim. Hemen peşin özet vereyim bunu. Bu yalçın tüzün var, termet O da zaten bir peşet hastalarıyla beraber görüyoruz. Yalçın gibi karikatürist esasında. Dedim ki bana şunu anlatacak bir şey çizelim dedim. Ve hemen Yalçın çizdi aşağı kadar bunu. Esasında anlatmak istediğim bu. Yani biyomter gibi. Aynen avcı nasıl işe biraz yukarıya alıyor da aşağı gidiyor. Ondan bahsedeceğim ben. Yani Serhat T. şey yapıyor, akış arasına gidiyor. Akış çok meşgulüz. Akış kendini halledecek eğer biz namıha şısak ondan bahsetmek istiyorum. Eee evet. önce bir şey yapalım. Semantikten bahsedelim. Ee, kelime anlamlarından. Ne aslında Kelime anlamlarından bahsetmek konuşmalar başında biraz pasif olabilir. çok kısa bir anı, söyleyeyim. Yıllar evvel yani ben efendim, ee, ki, gelecek, bir Alba gelecek ve şey anlatacağım. Türkiye'nin jeopolitik önemi hakkında bir konuşma. Ben de yani, epeyce şey bak o sırada bu kantanaya kızıyorum gitmeyeceğim dedim. Hatta gitmeyeceğim de etrafa da söyledim birazcık. İşte konuşmaya bir 15 dakika kalmış. Kıdemli aile dostu bir celahit profesörü geldi bana girdi içeri. Sen ya dedi duydun sen gitmeyeceksin konferansa dedi. Bir de etrafa da söylüyorsun git. Başında bir çarşıma beraber gidiyoruz sonrası. Tabi bir sıra beraber cerrahi ve dolmuş eski usul hankı. En arkada biz ayaktayız. Hacılar, hocalar hepsi şey etrafta plançlar var. Biraz sonra da Sayın Albay girdi içeriye ve ilk cümlesi söyler. Jeopolitik dedi. Jeolojik ve politik kelimelerinin Bileşmesinden olmuştum dedi. Beni o gün müthişten hoca bana şöyle yaptı, hadi çıkalım dedi. <gülüyor> <gülüyor> ben, e, bu artık öyle olmaz yani, çıkabilirsiniz şöyle. Maşallah, maşallah. Yılda ver ben, yıllar ver bende. Türkiye büyük müzet, Meclisi başkanı, ekip konularında yaptığımız zaman da öyle. Şöyle bir laf ettiydi. E, Türkiye büyük müzisy bir şey var, Ceylan dedi ki, korkutucu hikayesi vardır. Şimdi kavradığımız kavradığımızı yapalım şey var. E, bu arkadaşın da ben de ailesiyle bir <gülüyor> de kârmış daflar dolaşıyor etrafta. E, sonunda dedi ki bu arkadaş arkadaş çok bir ekip değil. Ver bir Anladın anladınız mı olduğunu ne dedi. E, benim yaptığım dedi bir etik dışı olabilir ama tamam. hiç var <gülüyor> da dedi. Şimdi böyle deyince o zaman bir etik ve ahlak arasındaki bir sürpüşme olduğu yani onun böyle ben şöyle başka konuşmadan lütfen. Ben ne zaman etik dersem ahlak, ne zaman ahlak dersem etik lütfen anlayın. Şimdi şöyle bakarsak şeyde, etik de bir Yunanca'dan geliyor o. Etos'tan. Karakter huy demek. Oradan söylemiş. Yani ahlak da Arapça hulkun. Yani yardımcına gelen huyun. Şey çoğulu ee, Celatlıştan gelen diyeince bir miktar içinde doğrusu bir küçük güçlerden iması var. Onun için çok çok güzel bir deyiş üretilmiş. Ermen çok kullanmıyoruz ama hakikaten bayağı güzel bir deyim. Ancak burada bir de bu kavramlarda tek kullanmadığımız ya değişik anlamda kullandığımız var. Moral deyim Celatlıştan. Evet, Anadolu Saksionlar oldu daha çok şeyin üzerinde kullanırlar. Etiksi üzerinde moral etikimiz olarak çok çok uzun moralitandan diyoruz ama. O halde çok önemli bir kavrat. Ama o da aynı şeyden. Latince Boğrest'ten geliyor. O da karakter Kurydemir. E. Ancak Galiba şeydi, Gorya Babası'ndı Parzak'ta e, Şeyindeki toplumu anlatmak için ve zamanını anlatmak için toplumun e, ürettiği <gülüyor> kelimesi çok önemli. Şimdi bu da öyle gibi işte, doğmuş, doğduğu gibi yönettiğimiz sözcükler var. Bunlar çok güzel. Mükemmel sözcükler ama bazı sözcüklerin Türkçede kavramları tek kelimeyle anlatılabiliyor. Mesela bir tanesi paraphrase. Paraphrase malum e, başkalarının dediğini kendi sözcüklerine anlatmak. Türkçe karşılığı yok. Hepsi oldu. E, Dili uzmanlarına yok. Diğer tabii bu Noel'in hikayesi. Çünkü Noel'in iki şeyi var. Alt durumu var. Biri amavel olmak var. İn moral olmak var. Bu ayrımı da hiç yapmıyoruz. Ne var? Anormal hiç etikte kötü olmayan yani beş ay boyun çocuk anormal, hiç kavga bilmiyorlar. İn moral öyle değil. Daha bir domuznut bak in Biliyor kötü olduğunu da bir yapıyor. Artık solunu biliyor için öyle yapıyor. Bu kavga hiç bilmemiş. Zaman zaman bu anormal ve in moralle de <gülüyor> bunda tek başına da bir yangın olmayabilir yani ufak var olaylarda da amoral veya imoral olmak mümkün. Şimdi tekrar buna dönersek orada <gülüyor> bizim kültürde ahlak deyince sadece galiba şey, alt etik anlaşılıyor. Hani pabiş arası etliği deneyim. Onun için bu kullanılıyor. Ama ben yani alt etik deyince satın şey diye düşünmeyin. Kötü bir şey değil. Biraz sonra diki döndüğü kadar çalışmaya çalışacağım. Yani hırsızlık da öyle. Zorbalık <gülüyor> çifti. Bunlar hepsi tamam olmaması gereken şeyler. Ama herkesin bir fikri var. Bunlar yanlıştır. Çok rahat diyoruz. Bir de başka bir olay daha var. Hepimiz ben dahil zaman zaman eş anlamlı sözcükleri esasında başka türlü kullanıyoruz. Yani bu senin yaptığın eşeklik demek başka. Senin yaptığın merkeklik deyince aynı şeyi aynı ee, Etkiyi yapıyor. O kütünden insanlar da hoş görebiliyorlar. Şimdi biraz daha ciddileşip e, iki temel ölesi var. şey etin. Bir tanesi tandırmamak. Bu kadar bildiğim gibi iş değil. Bayım, kantın bunu boyu çekti. Yalan söyledi. Kant İkincisi de bireycilik. Ama bireycilik de bencilik değil. Birey insan olarak hep kaderde önemli. Esasında bütün patırda güvence bunun etkağında yapabiliriz. Bu güvencenin birtakım hak hukukları var. Kişilik hakkı var. Maalesef ki çok çoğumuzun da hala sunmadığı gibi kişilik, bu şekilde katla hürriyet bir birey kişiliğe hakker. Bir tek sadece insan olmak çok şeyden eee hümetta ve güzel Ondan sonra ifade etme, özgür ifade özgürlüğü de eklenir. Bu da ...bizim toplumun biraz ifade etmemeye amoral durumdayız. <gülüyor> böyle bir şey yok orada. Ben söylemek istemiyorum bunu ya. Çok büyük bir hak oda tabii. Ö yöresel ahlak kuzağı var. Yani bizim bu topluluklarda biz böyle yaparız. Çok söylenen e etik ışınlığı, şey, terifete çok kullanılan bir şey, argüman. Bir de toplum ahlak kuzağı var. O da ben toplumun ahlakı düzelteceğim deyince... ...otoriter rejimler katkı altı lahtar ahlakı aldı... Yani insanlık Şimdi bu altı üst yavaş yavaş geleyim. ve çok sevdiğim bir şema yıllardır bizim toplantılarda konularda ekimler arasında kullanırım. Şöyle bir kritik düşünceden bahsediyorum. Hatırlamak en alt yüzey şey diyelim Anlamak var. Uygulamak var. Analiz etmek var değerlendirmek var. Bir de sonunda yaratmak var. Bunun çok daha kısa kaynağını bulamadım. Ama 20 yaşında bir bildirip değil. Ya başka bir örneği var bunun. Kargöratör örneği var. Araba, arabanın tapukta aldığında gördüğün kargöratör. Birisi bir zaman demiş ki bilgiyi şu ayırabilir. Bir tanesi de işte, arabanın tapukta aldığı bana kargöratörü göster dediğin zaman gösteren de bundan sevilen mutlu olan insanlar var dünyada kardiyatörü biliyorum. bir biliyorum kardiyatör. Tamam. Bu bir. İkincisi kardiyatör bozulduğu zaman tamir edenler var. Gitmiyor. Üçüncü kurgüse bu ya burada kardiyatöre gerek var mı? Yani ben yapıtı, pistonlara başka bir şeyle de gönderebilir miyim? Veya bu kardiyatör çok iyi işgal ediyor. Çok pahalı oluyor. Yani kardiyatörün çeşitlerini veya kardiyatöre gereksinimi tartışanlar var. Gayet açık olarak söyleyeyim. Bir üniversitelerimizde işte. <gülüyor> bu bilgiler de şeyiz. Kargörü tanıyanlar ve bir şey yapanlar olunca çok ney diyelim biliyoruz da. Kargörü tanıtması hep bizim üstümüzdeki yol. Tabii hani nasıl şeyler var. Toplum mühendisleri var ya bu da toplum hekimleri slide'ı. Burada da işte deyin en üstü ortak konusyonlar var. Böyle yavaş yavaş aşağı iniyor. D şey var, gerçek farket geliyor ve ne şu, bu ayda demin ne koyarsam işte bunu anlıyorum. Şu korteks çok ingilizlememiz düşünüyorum. Şimdi, tıpta şey yaparsa buraya geldiğimiz alt ve üst etik formları kavaca bunları kia ayıgır ederiz. Tıpta sıkıyor Bu denler biliyorsunuz, Latince söylediğim ayıp oluyor. Ee, bu çok önemli kudende. Kudende teknikte bıçak parası var mesela. Bıçak parası çok büyüyor. İşte araştırmada uyduma veriler, araştırmada birey hatlarını saygısızı indir. Çok ileride bunlar. Çok bir şeyler. Belki tartışması yok. Bir de işte mesela benim üst detik diye şey diyor. Yerüstü araştırmalar. Londra da iyi geliyor, Şehreki iyi geliyor, Ağustos da iyi geliyor. Bir de Ankara iyi geliyor, İstanbul iyi geliyor burada. Burada da çalışma yapıyorlar. Veya ya finansçı ayrılmasınız olanlar. Ben ilk başladığım zaman müşterilere bir sayfayı da hasta için almak. Şimdi 30 sayfada da kimse o hasta zarfı yapma anladığı bir şey yok zaten. Herhalde onu imzalıyor oradan. Çalışmaya katılacağım diye. Dil ne Çok yapılan bir olay. Mesela moleküler biyoloğlar amino asit dizilerini koyuyorlar. Üç sayfa amino asit dizisi. Ya ne kadar neler bak valla yeter etkilerden işaretlerine bir şey ilerleden böyle kadar kadar biliyor bu insanlar diyorlar. Çok yakılan bir neyse. Ha, daha ciddi bir olay tabii kendini yanlışlamadan kaçmak. O da ayrı bir şey. Onlara dilin dönüğü kadar şey diyor. Ama bu sadece şey değil. Çünkü daha öğlekler de daha gelir. Üstetik davranlarına. Bunlar çok basit şeyler kolay aslında. Bir tanesi da bir şey Olayları çünkü göreceğiz. Sonra hayal sibolması, kısım düşünmek, kendi yanlışlamak diye bir şeyler ciddiye doğru gideceğim. Burada bizim hayal sibolusuna bahsediyor. Anlatayım bizim evler. Bizim evde karikoy ile bir tane şey var, bir saatlik var. Kim bilir? Birisi benim hocam, birisi de arkadaşım, bana kalıp müstakbel. Bakın benim arkadaşım şey hocam. Soğumcu babası şeyler İngilizce İç Partisi'nden milletvekli bir izzat. böyle bir adam. Arkadaşımız da peşif hayran teşvikler o zaman. Ertesi bana konferans verecekler. Akşam bizi baktığında tartışıyorlar. Teşvik tartışması yok. Oğlu da oğlu mavi ışığa mı yok da ama baktım, çıkacak gibi. Dedim ki arkadaşlar çok güzel de yarın sabah bir yedi buçuk okuldak Cerahpaşa'ya gideceğiz. Siz dedim lütfen ıştihara e, geçelim artık. Ama dedim, hani duş almak istiyorsanız Tuvalete girdiğinizde şey dedim, e, motoru çalıştırmak için düğmeye basın dedim. İnanmızı arkadaşlar bir hükümetlere baktılar, hemen bana döndüler. Ya dediler, sen de kim adamsın? Üç birden beri İstanbul'da su yok. Sen bütün düşün, bu eliklerine depo koymuş anlaşılarak. Depodan duş atıyorsun. Şeyi yaptık, bir şey yaptık, hep biraz Ben o kadar şaşırdım ki, tamam ama durumdayım ben. De, çok kedi yani altı ay gibi. İçin bir yerde darbalar bunun böyle kötü bir şey olduğunu söylenmemiş. Ben de tam işte susuz bir şekilde su defosu nasıl kurulur olarak değmişim ben, zoranmışım. <gülüyor> yani böyle şeyler olabiliyor. Ee, hiç bilmediğim çok basit olaylarda amoral şeyler var. Diğer bir olay, ilk o ilk önünüzde niye evet, yetişmiyor? Bu da ben babama ait olan <gülüyor> anlayı. <yani. Benim gülüyor> Ve bana ilk <gülüyor> futbol şeysi bu değil. Okay. Bu da resmi baba hattıyla beraber Taksim'sa adında. Ama aynı zamanda sigortajı. Ve Türkiye'de sigortajı ilk kuvvetler hocası <gülüyor> vesaire. Ve bütün e, ömrü her sigortası kurmaya çalıştı. Biz anlatırdı. işte sermayenin dibikti. Yani burası esas baktalardan daha önemli. Andro'ya gazılar yazar. Buna çalıştı. Ama olmuyor. Düzgün ol Hala da olmuyor. Dedi ki, oğlum dedi ben hep şey dedim, yanılmışım dedi, boyu dedi. E, hep şey sandım dedi, şimdilik ortasından da olmuyor. Ondan sonra tabii enflasyon olmuyor. Şimdi böyle bir takım faktörler, hiç öyle değil O dedi, bizim kıtkımızda var dedi, hayat ortası olmaz dedi bu altın dedi. bile dedi, hayat ortası temel olay, böyle bir tasarruf yapacaksın ki, o tasarruf tasarrufu sana ait olmayacak. Çoktan. Yani para büyütüreceksin, sen bu dünyada göçmektikten <gülüyor> sonra eşi, çocukları kim varsa onlar. Bizim bir hafta bunu sokmak belgiyendir. Bu tabi babamın amalari <gülüyor> yani iddian bir kul. Toplumca bir amalari. Böyle bir şey aklımıza gelmiyor. Nasıl bunun etrafından döneriz diye düşünüyoruz. Diğer bir olan misaf düşürmek. Misaf düşürmek dojent olduk bir şey değil. Tek böyle bir şey değil. O zamanlar dojent olduktan sonra bir Fakülte kurulunda kadroya geçeceksin. Beraber kadroya geçecek arkadaşlar tık tık eşitler, şey oldular. Kadrolar eve geldi, benim kadro bekliyor. Bir sene tam bekledi. Ne oluyor çünkü? Fakülte kurul topluluğu her hafta gündeme alınıyor. Tam benim sıram gelecek. Ondan bir on kişi kalkıyor, arkadan beş kişi gidiyor, satıştırıyorlar. Anladık ya, yani, şu üç, dördün seferde aslında benim mikrolağım orada eylemli loşent dediğim gibi olmasını istemiyorlar. Abdullah ne yapıyor? Böyle toplu toplu daft toplu daftla gidiyor, işte böyle bir şeyleri. Derken fizikte bir konuşma yapıyor. bir diyalog geldi, benim düşmanı kazıyorlar. Onun cihetle doğruyla toplandılar, geldiler. Şimdi onu ben kısa düşünmeyip diyorum, ne olur ona. Derken kimin yedi 2007 oldu? İkisi yedi de. Abdullah Gül'ün yuva başkanlığı diyalogu var ve çok da böyle Abdullah Gül'ün yuva başkanı olsun diye tutkunlar. <gülüyor> öyle bir şeyim yok yani. Tabi ee, eskiyeydi evet, ama Allah görünce bu başkala olmasın diyenlerin tutunlarına çok uzuyor. Bakın niye uzuyor? Mesaf şöyle. Şimdi anayasaya göre, bu başlığı seçimi için bir iki grupta üçte iki ağırlıklı grubu çoğunluk lazım peşlikte. Olmaz mısağ çoğunlukta seçilemiyor. İki, mevcut toplanması için üçte bir şey var. Mısaf olması lazım. Bakın şeye yapamazlar. Olmasını ister mi Hala orada televizyon çıkıyor şimdi. Çok gibi şöyle çıkıyorlar. Ama şu anda anayasa problemlerimiz var. Çıkıyorlar. Diyorlar, onu diyorlar ki hayır, benimsin toplanması için bu özel durumda şey yapalım. Eee üç şey ki çoğunluğu koyalım bu şekilde. Tabii gayet açık bu düşünceler. Şimdi bunlardan kıymetli katılmazsak korkarlar. Siz fazlası alamışsın derken, şöyle cümbüş edinir, tek bir yazı yazsın. Bunun ne kadar haklı bir olay olduğunu ben de yazı yazdım. Ne kadar haksız bir olay dedim. Kim dedi? İnsan düşünme. Bu ülkelerde, örneğin İngiltere'de, 16. yüzyılda, cüyonda, donlar kalarak da beş kişiyle toplanabilir demiş adam. Niye demişler? O zaman oldu. İnsan düşünmeye çalışıyorlar. Biliyor musunuz? Hatta Amerika şeyi seviyoruz şey o günlerde, son yıllarda <gülüyor> da aile. New York Washington'daki sen, domates ve çuğu <gülüyor> geçici gelmezse Şile, Bombay'e, Şile'den getirme hakkı var. Gerçek, nazarı o. Hatta kaç Washington'da? Şey, tek nasıl gidiyorlar? Texas 5 milyonlara kadar diye vardı. Geçmek şey için, yasaları geçmesini önlemek için. Ben bu ne yazdım? Ruslar yani, tabii bayağı Ruslar. Bu olmaz zora, bizim vatandaş olur arkadaş. Bize yazı yazdı dedi ki. ABD'de başka ülkeler Avrupa biz başka ülkeleriz, burada de hukukun görceliği. Şu başta ilk adet sonra bahsettim ya, tuzaflardan bir tanesi yerel, ahlak var ya yerel hukuk, işlem, yerel hukuk ile yapıyordu orada, savunuyordu. Evet. Hala bugün bunları çekiyoruz bugün de ha, söyleyeyim an Böyle hukukun bir türlü, hetikle birleştirdik hukukalara geldim. Diğer tabii kendini yanlışlamak. Tabii en önemli felsefeci, popör vesaire. Bunu da biz biliyoruz. Nereden biliyoruz? Kontrolü müdürlük çalışma yaptığımız zaman biliyoruz her çalışması. Bunu yaparken lastikler önlükleri yapıyoruz. Bir kontrol, bir gruba ilacı veriyoruz. Bir gruba şeker veriyoruz. Kör gözlem yapıyoruz. Yani bilmiyoruz şekeri alan kim, ceyi alan kim, ilacı alan kim. Ondan sonra da istatistiklerimi yapıp çabuk bunu ne kadar şansa bağlı diyoruz. Ondan sonra eş değerlendirme yazıp, eş değerlendirme tabii senin en büyük hatiplerin onu değerlendirmiyor, seni şükürtmeye çalışıyor, yanlışlamaya çalışıyor. Ondan sonra muhabbet olduk, iş bitti, yayınlandı diyelim. En büyük eş değerler o zaman açıyoruz. Ben olmak için korkutucu yayın yapıp yok dünyada arkadaşlar. O şeyi yaptıktan sonra başkalarının eş değerlendirmesi açıyoruz. Yayının amacı, esas amacı o. Her aşamada büyük eş değerlendirme kendi yanlışlama var. Ha, bu tıblamaz bugünkü bu kendi yanlışlamadan uzaklaşma. Hayır, öyle değil. Mesela medya bir ha haberler. Sosyal dinçiler. Yani sosyal dinçilerin <gülüyor> yanlışlamaya çalışması değil. Olamaz gibi bir olay. O kadar tanıtlıyorlar ki sabahlar, akşamlarlar. Sözel tarihçiler mesela. Bunlar böyle. Zafer İndan'ın da şey yapıyorsa, tıhır tarihçiler giriyorlar, İzmir'de bilmem İzmir yangınını yapacaklar. İzmir yandığında orada oturan bir hanımın neresi orada yaşamış. Neresi bu hanımı anlatmış. Bu hanım yazar bir adam Anlatıyor. İzmir yandığında kimler çıkar. Veya diğer vakit de gidiyorlar kahveye. Kahvede sabah değil 11'de 10 kişi var. 10 kişi Dinliyorlar, dinliyorlar, dinliyorlar dondurlar tutuyorlar. Ondan sonra diğer vakit ne şey yapıyor? Ne karar veriyor? Ondan söylüyorlar. Bunlar şey. E, kalitatif yöntemlerle şey yapıyorlar. İş göre insanlar. E bizde de yavaş yavaş brandonize kontrolü çalışmaların yerini böyle big data var ya big data alıyor. Big data ile her şeyi padejen gibi bir planlar kendini Kendi yanlışa bak. İstemiyorlar. Bu böyle giderken bundan bir 5-6 yıllar verdi. Ben henüz minikçi olduğum için sevel geniciler belki onları kıskanıyor mu bilmiyorum. Şey yaptım. Sabah da tüzüyor. Ya bu resmi olarak gösterebildiğim birisi. Yani basit bir çalışma şey. yaptı. Bunlar bizim İki tane en önemli dergimiz. Böyle iki tane gözlemci aldık. Dedi ki, bu insanlar kendi yanlışlamanın bir göstergesine yazdığım fakalenin sonuna o çalışmanın kısıt da varını söyledik. Ee, bunlar bunlar yaptım ama şu yanlışlar da var bunun için. Benim okuyucu dikkat ettim. Bunu da genellikle ilgili de şey zaman bunlar limitation diye söylüyor. Yani makameli bu dergilerin %90 limitasyon diyebilir. Bunu bir daha elektronik olarak kararlandık. Kaç şey temel bilimlerde ne kadar kısıtlama limitasyon deniyor veya süreçleri söyleniyor. Bir de, şey de klinik bilimlerde çok özellikle bir de, okuyarak da yaptık sadece şey değil, elektronik olarak değil. Bu temel bilimler, bilimler her örnekte yüzde altmış üç, yüzde on yüzde böyle diyor. Her seferinde gördük ki, hakikaten klinik bilimciler, temel bilimciler çok daha fazla kendilerini yanlışlama düz umunu hissediyorlar. Mütik Onun için pek öde değişikliği sevmiyorlar. Bu problem halinde kendi temel bilimciler kendilerinde bu problemleri diyorlar. Şimdi biraz daha toplayalım tekrar. Üst etiğe uyan davranışların bir ortak özelliklerini söyleyelim. Bir defa değişiklikler yüzünden doğuyorlar. Bu çok önemli bir, bir olay. İkincisi genellikle geneldeyi, bilimi, dini, hukuklu zorluyorlar. Üstüncüsü, büyük gerçekler kurallar peşinde olmaları da koşuluyor. Su deposunu anlatıp, hayat bir borcası. Yani her olayda tek tek bunu düşünebilmek lazım. Bir de toplumlar uygarlaştıkça üst etik alt etiğe Genelde ufa görünüyor. Bir daha bir farklı bakalım. Eleş, eleştiriler düşünce ürünü estetik değerlere karşı çıkıyor ve toplum etrafında zor birleşiyor. Sırbı insanlar, Sırbı laflar ediyorlar, pek istemiyorlar bunu. Artık bir al kötü bir şey değil artık. Herkes de kadın adı köfte rencüonda anlatıyor. Kocası da öldürüp keski ciğerinden yavru yaptı, betresine yedi gibi haberler var. Evet. O da midretli dakikada seyrediyor. Aa, da da da. Çok kötü <gülüyor> şeyler diye. Yandığınızdan da öyle seyrediyor. <gülüyor> alt edip şeye gerek yok. Herkes hep bir şey. Eleştiren bir güce yok. Gelenekleri yansıtıyor ve yasaların büyük bölümü esasında şey, alt edip. Onun sonucu oluyor. Bakın toplum birleştiriyor. Toplum birleştirince de bazı durumlarda çok hoş bir olay ve devamlı olarak bir alt edip kaynağı var. Bir döngü var. Bunu bir B değerinden şey yapalım. Ee, bu belki B değerinde güzel makarelerinden <gülüyor> bir tanesi. İçinliği i̇şte, bazda 45.0.05 tane sınava. <gülüyor> Şöyle bir gelelim. Şuraya. Şimdi B değeri 1920'lerde İngiliz Pişar tarafından ortaya atılıyor. Bütün bir alan. Ve diyor ki iki derece veya gözden arasında bulduğumuz bul, bul, farkı Doğduldu mu? Kesin olarak karakter doğdu diyebiliriz çünkü doğdu mu doğdu mu biliyoruz, daha güzel. Şey. Ha bunu başka yoldan yapabiliriz. Biz arada bulduk bunlara bir farklılı. Arasında hiçbir fark olmadığı durumda bizim bu farkı bulma olasılığımız ne kadar? Ya bunu yapabiliriz çok güzel. Nerede Normalde yaparız? Büyük sayılar teorisi yaparız ve o zaman da bir şey çıkar. İşin i̇şte yok böyle yapmak olasılığı telefonla konuşuy verday. Sabah anlamadı. Telefonla konuşup bir dakika içinde çıkıyorlar. İrediger gider. Anladı. Sizler için. Ve bu çok popüler oluyor. Çok büyük müşteri haline geliyor. Niye öyle geliyor. O sıralarda aynı yıllar popüler kendini yanlış olasını giriyor. Her ne kadar eee püşere daha çok tüme bağan artık Güney Marmara'dan gelen dramlar da ya şöyle diyorlarsa. He. Bir tane garip, aykırı koyuyor adam ya. Bu böyle bir şey mi o? Neyse bu yıllarda bu da i̇şte, Einstein'dan da 1948'de de ilk komponent günlük çalışma yayınlanınca birbirinden beri bu periyeleri kullanmak çok su bir üst etik oluyor ve alt etik geliyor. Ve herkes bunu kullanıyor. Ve kötüye kullanım başlıyor. Yani var ya dünya yuvarlak kırpppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp Nasıl kullanılıyor? Bir tanesi, h değerini verdiği olasılığı ananır şeyin e, ana bulgunun olasılığı diye yapmak. Yani siz bu noktasını 5'te, 1 eksi 005, 95 doğrudur demek yanlış. Bunu sen artık diğer kitaplarda 50 aynı yanlış yapıyor yani. Sabit olarak açık değil. Doğru geliyor. Anlamlı önemli farkı, küçük değiş sayılarına dayadık. Anlamlı çok fark yok demek. Büyük değiş sayılarına dayadık. Bunları anlamlı demek en temel şeyler. Şu hani immoral, amoral diye bakarsak bunlara birincisi bence o kadar çok insan bir yolcu amoral diyebiliriz bunlar. <gülüyor> Bayağı amoral. Tamam, peki. Sonra anlamlı ve önemli farkı da ikisi arasında. Anlayanlar doğru anlamayan şu amoral ve bu arası. Küçük denek sayılara da. Ama fakat büyük denek sayılara da, yani, anlamlı fark var demek ki i̇ki, iki tane bir milyon insan karşılaştığı farkı da bir farklılık anlamlı demek o kim moral tabi? Bir olay. Şimdi bu böyle giderken Gionides diye ve biraz aklımdırdık, manlı arkadaş. Çok önemli bir kareye 1905'den bir bu. O arada diyor ki çalışmalarını diyor ki, bu kısmı diyor yanlış diyorsun. Değil mi Ve bunu demesi, yani fantezi değil, deneyimiz süper değerinden böyle. Mükemmel bir kendini yanlışlama yöntemi olan diye de kendini mükemmel bir aslında tadıtlama yöntemi olarak kullanmaya başladık diyor. Çok gidiyor biraz bu. Ve daha şeyler gidiyor, çünkü arkadaşlar geldiler dedi. <gülüyor> <gülüyor> lisesi şirketen bir tanesi bununla. Hiposan hanıme lisesi keviyeti bir ne yapmış? Diyor ki bu diyor, biyolojiyle uğraşanlar, doktor olarak da çok değerlerini anlamıyor diyor ve bu Amerika Fisnesi'nin cenniyetini şimdi yayınladığı bunları nasıl davranacaksın derdiyse diyor. Esasında Amerika Fizik Derneği'nin aralarında mühendisler de olan kendi üyelerini kitle ve aynı ayrı şeyler gibi uyarmasına benziyor diyor. Hay, oldukça haysiye çıkardık bir şey esasında. Değilse, bir de şeyler var tabi. Ve değerli olduğu gibi bırakalım diyenler var. No please demiş. <gülüyor> Sağolun olarak şey yapmayayım diyor şunları kullanmayalım diyenler var. Derken çok ciddi bir olay geliyor. Bu bu sene, geçen seneden bu geleceği ve bu İonides, ki 2005 yılında bu perdelerini lütfen anlayalım bilmem ne filan derken o da pes ediyor. Bunu anlatamayacağız. Ve şöyle bir diren yapıyor. Diyor ki, ya tamam anlatamayacağız bu işi. Bunu 0.05 yaptık yapmayalım. 0.05 yapalım. 10 hasta daha edelim diyor. O zaman yanlış yapmak ihtimalini azaltıyoruz diyor. Ve taba ona hemen ardından bu çalışma çıkıyor. Bu çalışmalar ne gidiyorlar? O zaman bizim en iyi dergilerimizde yayınlanmış Lansette, New England'da, Jama'da, alalım bir yıl içinde yayınlanmış şeyleri, e, Kongoriklik çalışmaları. Bunlara diyor 0.05 nokta sıfır öne, sıfır nokta sıfır yaparsak. Ne hale gelir bundanlandırılıyor? Yüzde otuzu anlamlısı hale geliyor. Çok ciddi bir kalıcı. Şaka değil. Ve tabii eğer bu arkadaşlar sadece kontrolü mümkün çalışmalar yapıyorlar. Eğer bu arkadaşlar gözlemsel çalışmalarına bakarlarsa yani işte şu grupta bu var öbür hastalıkları bu, arasında bu var aynen işte dünya yuvarlaklı 0.05 gibi topu sotlular çıkmaya başlar oldu. En azından yarısının ilanmış olduğu için şey çıkar ve gün tabii tabi dediği doğar. Şimdi bu şeye batarken hani her değerinde bir geri dönümsüz yükseği şey var. bir Gidiş var. Üst etik, afetik, en afetik <gülüyor> yani çok kötü bir ailek tutar. İntar olayın. İntihar oyunda da böyle bir şeyler var. Şimdi eski Roma'da Çin'de İntihar mutlaka. Orası'nın yazıları var. Diyor ki eğer birşey yazarsan şiir nesil, yüzde 10 ancak özgün olabilir. Yüzde 90, hep şeyleri kullanman lazım. Senden evvel söylerse de diyor ki hep lazım, kıymetli olması için. E, Çin'de falan hep böyle gidiyor. Aydınlanmayla ayıp olmaya başlıyor bu iş, kavralar çıkıyor. Derken günümüzde alttan bir hale geliyor, bazen genelde. Geliyor, bazen de çok önemli, peyafatlık olunca. Yani bayağı koya cezası, dolayı cezası insanlara geldi. Şimdi bizim olaylar, bu Sayın Doğan Hoca ile muhabbette, bunun bazı usullarını görmek bile <gülüyor> mümkün. Tamam adam aşırmış. Biraz söyledik. Adam Mani İmdat varsa, yeni sene sürdü, kaybettik. Avru'yu sardırmak, elbise gittikler. Şimdi o, Küba'da şey yaptı. Bu aşımayı söylemeyi hocalarına söylemek ayıplendi. O bitti iş bilmediği gerekti. 20, 20, 20. Sonra 2014'te bu karar verildi. Bu kadar da doğal amacı aşırmış aşırmamış çok yani kararı da yok. Ne var? Basta doğru yargılanmadı, hücudun yargılanmadı. Asıl ifade bir Gayet açık olan ancak bu kadar <gülüyor> yok ama çok ilginç bir şey var. Cümle var. O bir çok bir miktarası ama mahkeme yani mahkemesi Yargıtay yani genel kurulun kararının hukuk bölümüne uyanınca neyin imtihar olarak değerlendirdiğini de, veren mahkebelerin, kurulun suçlarının veren mahkemenin önünde tanıtması gereken tanış sandaldi kuruluşlarını da şey Yani özetle şunu söylerim. Tavu İstihar hukuk ve yargısında neye imtihar edildi <gülüyor> <gülüyor> ve Mesela bir olay bu. Büyük ihtimalle başka şeylerde de başımıza geliyor. Yakay biz ne istiyorsunuz İtalya olması için diye söylüyorlar son insanlar. Şimdi burada bir önemli nokta daha var. Bir düz hukuk şeyi veya bir teknik kaçırdığımız olay var. Aradı şey klimatik da var. Şimdi şeyde İngiliz diye bir ne mal ne kitaptında daha fazla açınca daha ama İspanyolcuyu baba babaçın kavur. Yani kavurmak dediğim zaman kusuz. 10 kursuz olmadan da ispatlıyım. Bizim bu bakımdan biraz daha kuruldu sizde. Çünkü bizim anayasamızda 30-30 cümadresi var. Cengi. İspat hattı diye sadece bir de Kuzey Kıbrıs şeyinde var o. Anayasasında öyle bir hattı var. Nasıl? İnsanlar niye ben burada kötü dedim diye ispat edemiyorsun. Bu var. İse onu geçelim. Ama yavaş yavaş altı ispatlığı, marka ispatlığı gelince bu şeyler kurgulanmaya başladı. Şimdi bu kadar tabii çok önemli nokta eğer o davacı, yani kendisine yüksek, istahta bulunan bir insan bir dağı, davacı, şanlı şömmetle terk beraber yüksek bir insansa ona bak, ispat ülke öyle olmadığı taval yoluna ait oluyor. Onun için neden Cumhurbaşkanları bir türlü gelin yakın, sökendirileceği açamıyorlar? Bazen namazı açamıyorlar. Tarihte yok öyle şey. O bizim şeylere pek girmemiş. Ama sadece var mı? Muhalefere girmemiş. Herkes o bakımdan ama moral, biz sadece an hukuk bir durumdayız. O öyle yapılır diye düşünüyoruz. Peki ne yapalım? Konjonktür kelimelerden bahsettik. Benim çok hızlı rüya. Süleyman Demirel Körber de bunu bahsetti. İşte etrafta bir şey oluyor. Çok sıvı tartışılıkla konjonktür icat ederdi. Bize iç konjonktür var, dış konjonktür var. Konjonktür çünkü önemli. Bir ayı kapatıyor diye deyince daha iyi bir kap haline geliyor. Böyle biraz iç konjonktürden bahsedelim. Esmer, da. Bir maddeşmek, Türkiye'nin durumu başında değil. Tamam. Bu arada insanların birbirine güvenmesini değerler içinde. Çünkü Türkiye'nin durumda. 2012'de var. o biraz daha Türkiye, Türkiye şu anda. Birbirimize güvenmiyoruz. Onun nedeni sosyal ağlar var, sosyete şey farklış bir yol var uzak kendimizden çıkıyor ya. Ben bu kadar dalabilir çıkıp anladım ki böyle on bin lük karşıdır dalabilirsin diye bir <gülüyor> sürü geliyor. Gayet küçük olarak diyeyim. Bütünü o seyrelmemiştik ondan. Bir de bir de popülaryet çalışmalarından bahsettik. Çalışmakta kadar önemli. Bu da bir tür biraz 15 yaşındaki Türk gençlere matematikte, felsefe, okumada da azıcık öyle bir pozitif ülkelerinde yavaş yavaş elde ediliyor. Yani iç konjonktür bu deliklere uygulanır. Evet, evet. Dış konjonktür de çok parlakti. Dış konjonktür işte bu biliyorsunuz. Her hafta takip ediyor herkes. 5 milyon ciao sözü. Şimdi bu hafta 5 milyon 200 ciao takip var diye. Işte daha iyi, daha iyi devam ediyor. Ancak daha da sonraki dönemde dış konjonktür dünya olarak nerede <gülüyor> ondan bahsetmek istiyorum. <gülüyor> Çok kısa bir örneğe. Tüm örnekte kosis matkovi bir madde var. Bu da, tüm öbek şeyler. Tüm örnekte oluşmasına engel oluyor. Aydı çok iyi bir ilka var. <gülüyor> Yıllar önce öğrendik ki, biz bu maddeyi doktordan örnek antiyenez verilenler ilaçlarda çok iyi ilka yaptı, şey yapıyor, şey yapıyor, beni kullanıyor. Fakat doğasından dolayı bu ilaçları kullananlarda kanser çıkma olasılığı bir miktar. Atıyor gibi, artmıyor atmıyor diye tartışmalar sürüyor. Fakat bunları hesaplarken yanlış yöntem kullanıyorlar. Ne yapıyorlar? Hepin böyle bir korku olduğu için şey. insanlar, ben dahil olmak üzere, ilk yaşları yazarken daha evvel kanser geçinmemişlere yazmaya çalışıyorlar. Geçindikten sonra işte bir süre zaman geçmiş filan kısıtlar. Amerika'da zaten bu yavaş yavaş düşüyor. İki sene gitmişte yazmaya başladılar. Fakat ne yapıyorlar? İlk yaşta kişiye yazdın o toplumda beklenen kanser miktarı yine 50 yaşında ne kadar kanser çıkarmış. Orada çok büyük bir eksik var. Toplumda verirken bu kanser sıklıklarını, bu kanser sıklıkları, çıkan kanser birinci ilmi, ikinci ilmi, vermiyor. Kanın üzerinde zaten bu hiç kanseri olmamış, %95 kanser olmamış olan bir toplumda çıkan kanseri öbüründe piyasadığın zaman Kesinlikle en halinde arı mutlaya Bunu denet edinmeye çalıştık. Ben denet örnek yapıyordum. Sonunda bir makale haline getirdik. Ve bunu bizim dergideye gönderdik. Yani demin dergi var ya, emni dergide, Bonatojik. Bonatojik Bu dergide bunu büyük havaya inmiyor. Allah Allah. emanet yani, eden. Peki. Bunu Bankoloji Dergisi'ne gönderelim dedik. Bildiğin Bankoloji Dergisi. Bu dergide 3 tane denetörü var. Bir tanesi Amerika'da, bir tanesi Oradan'da, bir tanesi Güney Kore'de. Biz coğrafi bakımdan Müneği Kore'ye durumundayız. Gönderdik, aradan 23 ay geçti, Çabal yok. 4 İyi e meyler, cevap vermiyor. Ben, ben Hollanda'ya bir telefon ettim. Hollanda'nın geldiklere. Kanuni'nin yazdığı mektup var. Geldik, Fransız'da bir parası oldu. Öyle bir konuşma yaz. Geldik, tam yok. Vesaire. Yani, <gülüyor> adam, ya, nasıl oluyor dedi? Ya, anlamadım. Ben anlatacağım bir şey dedi. Gerçekten bir hafta içinde olduğu çünkü için, bizim bakalyenin şeye gelmiş. Hakemlere gitmiş. Hakemlere oldukça olumlu yazılar yazmışlar. Hatta bir tanesi demiş ki, ya makale bu yazıyı görmekten çoğu hoşlanmış, bize bindi. Ya, yalnız demiş yazarlarına söyledikler, tonlarını hakikatesinler yani. Baklar çok şans olsunlar makalede. Yani bu traizimiz lazım, çıplası lazım. Bir sınada bizim makale çıktı. Makalenin kapağında da bu güzel bir şey var. Ee, der, der ki beğenilen şeyleri, törner seçiyorlar. Bunu bir karagatik olarak anlatabilir misiniz? hemen biz aynı yalışı var ya yüz dedi al bu bizim bu karanistadan bir satışı işte o bunu anlatamıyor onu gösteriyor gibi işte bize diyor adam burada fayda ne var faydada ne var ve bu tamamen tabaural değil immoral bir davranışa çok kötü bir örnek esasında birileri bir, ihtiyaç bir, bir, bir, bir, bir. tamam. evet gitmek Baktığımız zaman, yüzdeki, altteki hukuk gelenek, bizim hatta dinle de koyabiliriz. Orada böyle bir güçler var. Yeni şimdi ki, çünkü hep mecbursuz geçenlerde bir şey dedi. Hani hukukla etik haklı olabilir hukuk oluyor, etik geliyor, so bu gayet. Ama unutul bir yer var. Yine işte. arasındaki o denetim olmadan çıkarttığında, bizim hukuk maalesef olamıyor. Onun için bunu buna indirebildik esasında. Esas düm olay bu. İnsanların düşünmeleri, şimdiden sonra bu bir insanlığı sual Çok özetle sayın arkadaşlar bunu tavsiye ediyoruz. bu kadar uğraşalım. Bu da kendini Doğru, Ve diğer özetle üst etiyiz. Yani şimdi eşyanın anlası peki ülkenin Al etiye uzun vermemesini isteyelim. Vermesi değil. Üniversitenin hepsi için vermemek. O uzun vermemeyi sağladığımızda bitişi olarak uzun kullanabiliriz. Bu adınıza teşekkür ederim. Sağ <gülüyor> bir de Aynen öyle. İstanbul Gölse mektup Hiç kimse bu şekilde yazmıyor. İşte benim o şeyim. Sizin dolayı. Onun için yapıyorlar kokusuyum. Kocam teriysatmıyorlar. <gülüyor> çok iyi bir yaptı. Bu benim doğuştan olan birbiri siz birdeyim var. Bence çok üzüldü ya. Çok anlatma olacağız. Ben, diyorsun. Ben çok anlatma ee, Ya diyorsun. Akın kadar ya. Kokosörlerim İstanbul'da galiba. Şey ne için söylerler? Alayım Profesör Üzgünler diyebilir diye, diye, evet. diye, ya. Yani onlar hiç girmemiş kuralara. Topraklar girmemiş. Bitiriyor mu? O şey yok. Yeter şey, yemek yok. Yeter O yok. Yeter yemek yok. yemek yok. Teşekkür ediyorum değerli sunumunuz için. Şimdi üst etikten, yani şöyle bir sorun aklıma geldi. Mesela yani 21. yüzyıldır bilgiye ulaşma, şikaya. herkes bildiğin özgür olmasını istiyor. Mesela herkes bilgiye ulaşmak için korsan yazılım, korsan kitaplar kullanabilir miyiz? Yani amacımız bilgiye ulaşmak. Ama bir yandan da yani bir şey bir ısırlık Çok güzel, güzel söyledi. Ee, yani onun bir derecesi var. Nasıl iptaliyet derecesi var? Kimin yaptığı derecesi var? Ee, kimin durumda... <gülüyor> Evet. Boş bir nesne değil ama dünyanın sonunda değil. Çok güzel bir şok oldu. Evet, evet ben etik etnik konusuna girmeyeceğim de bir tanım değişti. Şimdi bu eşek meselesi var. Eşekte merkep var ya. Evet, eşek. Yalnız beni uzun süredir rahatsız eden bir şey var. Göre birine kızdığı zaman hayvan adlarını saklıyoruz. Evet. Acaba o hayvanlar kast edilene layık mı? O <gülüyor> yani oğlum adı umudu yok Tabii. Tabi yani şöyle, e, hayvan adlarına tartışmadığımız çok önemli tek şey. Hı. Ama yani gene eminim aklını sordur gibi. Yani ala dedim. Bir... Yaptı, eşeklik demekten kendimi alamıyorum. Kendim yani, hiçbir şey daha almış olacak, şey çok çok mantıklı. Ama eğer onu söylüyorum. ben eşek deme şey yaptım. <gülüyor> <gülüyor> Tabi bir de şerli eşekti, kara gözü çok geçerdi. Evet. Bir de bir basit bir şeydi. E, Ahla için erdem seviyesi bulandım <gülüyor> ama erdem daha çok vaziyet demek. Ee, şöyle, o, tabii o, yani, bir şey yapıyordum. O anlamda kullanılıyor. Ama zamanında ilk tartışmalarda çıktığı olabili, haklı mı? Şu andaki hazinete anlamı Erden'in gel şey, e, alıyor, çok açık. İkincisi, yani yetişim profesörü Profesör Hasan Yazıcı Doktor e, teksleri incelerken, doçentliğim hazırlanırken e, tekstlerde e, çok etkilendiğim sözlerimi okumuştum ve kitabımı alıntı yapmıştım bugün de verdim kendisine mesela sözlerin arasında e, etiğe uyarak hepimiz Dik bir omurganın e, çözemeyeceği durum yoktur diyor. Süper söz var. Teşekkür ederiz konuşmak Teşekkür ederiz. Ee, siz etin tepsisci so var. Olarak üste filtre şey falan. Fakat bizim ülkedeki kurullar vesaireler yani etik olması gereken e, kurullarımız e, ki yüzde hangisi alt etikte mi üst etikte mi? Valla her evet, de, alt etikte bir top var. <gülüyor> Ama bütün afiyetliğe zaten müsteşif olmadığı için oraya teklif veremiyoruz. O, şey bu, çok ciddi söylüyorum. Yani oraya çıkıyoruz, olur. İşleri o sırada hazrederiz diye diyoruz. O işler halde olmuyor. Geliyorlar, geliyorlar. Yani, yani, evet, bayağı Bu anlar bir yolları bir soru soracaktım. Unuştum, şimdi söylüyorum. Bu konulara girer bilmiyorum. Mesela bilimsel çalışmalarda tahminler gibi. Şimdi biliyorsunuz Batı'da yeni bir toplum çıktı. Flat World Society. Dünya düzdür. Dünya düzdür topluluğu. Flat World Society. Bu durumu nasıl konulara koyarsınız? Şimdi, şimdi de maketler. Fakat cevap verildi. Azıcık daha. Ya bir şeyleri belirlemek için yapmışız. ablamız. Pardon. Müşterek ablamız. Ben size ders vermek istemeyen birisi bilirsiniz. Aboray. <gülüyor> Kız Amoral olmanın immoral olmaktan daha kötü bir şey olduğunu iddia ederdi hep bize ısrarlar ve derdi ki bu bir seksüel suç ama aseksüellikle amorallik amoral olma hali veya aseksüel olma hali immoral olma e, bazı zaman işte mahkemene falan filan bağlayarak daha iyi bir yerlere gidebilir. Asıl olunmaması gereken şey amoral olmak Aşem. derdi. Tabii ki yani. öyle şey. Zahmet ablanı göremedi ama altı açıkçası var diyordun. <gülüyor> o tamamen amoral <gülüyor> yani <gülüyor> Benim vermek işlediğimde toplumlar sadece büyük bir amoralik iştiğinde bazı olaylar karşısında da Anormal ANOVAL olabiliyoruz. O çok tehlikeli bir olay. Çok teşekkür ederim. Aslında sizlere değindiniz bu gerçeklik sonrası, postür truth akımı. Özellikle bilim hakkında kuşku yandırmak, gerçek kanıtlara araştırma edilen bilim yerlerden alternatif bilim üreterek, genelde bazen devlet desteğiyle, bazen büyük sermayenin desteğiyle post-truth'e çıkarılıyor ve tek bir hakikat yoktur, o da doğrudur, bu da doğrudur diye televizyon ekranlarında ikiye bölüp sağda ve bir solda birbirine kesinlikle Bağdar iki görüşü ortaya sergileyerek bu bir adeta adalet duygusu gibi topluma bir şekilde sunmaya çalışılıyor. Bu aslında gerçekten yani bütün çok yani çok erigin akıl haline geldi. Zaten bununla ilgili bir soru da vardı. Yani bunun hakkında gerçekten bilimin savunulması gerekiyor. Tabi bunu Tanpaya Erdoğan'la bunun başka türlü ürünü diye düşünebiliriz ee, bu konudaki... Evet, yani, Tabii e, o farklılık farklılık ama belki oradaki çıkış yolu biraz geriye dönüştür. Yani insanlar tek hakikat yok herkes düştü. Halbuki hakikatsiz diye ortaya çıkmaya geçiyorlar. Halbuki onlar biraz daha, kendi Yazıların çokta bir ek geliyor onlar biliyorlar o yazıların kısıtlamaları nedir? Onları <gülüyor> koymak ama unutmadan koymak demişler koymak bir gelenek, beklenti, tarihe gelirse o zaman onların ağzı kapanıyorlar. O öyle yapılmıyor. Yani çok basit önemli aşılamanın köprülüyor. Tamam mı? Aşılar, aşılama herkes aşılacak bir kere. Ama ben de aşılamıyor, aşılanların hastalığı kuruyor. Tamam ama onu öyle yapma. Ya aşılamalı da bir de işte kadar ihtimal böyle olabiliyorsun. Yani toplumu insan koyuyor. Onların da bir ne olduğunu oyalım. Evet. Şudur. Böyle konuşmaya başlamak insanlar Çok zor değil. Maalesef. Yardım. Vokal Hı. ve genel. Bu içi de dışı Bunu böyle konuşma olanın sonucunda görmeye başlamak yerine geliyor. Bu o da her şeyi anlayacak. verileri topluları anlayacak. Big neydi ya? 100 bin Bigler. Çok önemli olaydan, ama çok önemli olaydan. 100 bin Bigler, ki topluları 50, 50'den alıyor. Ama bir gece yüzde 99 hastaya bir geliyor, 99'de 50 hastaya bir geliyor diye. Ama onu Biglerlerle bakarsın. Bir defa onu o da Efendim, e, konuyu anlamak zor. Bence, etik sözcüğünü kullanmamak lazım. Ahlak kullanmalı. Çünkü ahlak bir olgu, soyut bir olgu bana göre, soyut bir olgu fakat insanda ortaya çıkıyor. Somut bir varlıkta ortaya çıkıyor. Her insan ortaya çıkmıyor. Normal insan olacak. Çocuklarda yok. Buradan kişilerde yok. Akıl hastalıklarında yok. Hayvanlarda yok. Yine bu olgu sosyoloji, psikoloji, antropoloji ve biyoloji açısından incelenir. Örneğin 1948'lerde zaten Akin Muhtar Özden biyoloji açısından ahlak diye bir kitabı var. 1948'den önce Yine 1942 yılında bir malif kongresinde sadece konu ahlak. Fakat netleştirememiş. Bugün de net değil. Yine bana göre bu dört bilim belki beşincisi, altıncısı da olabilir. Bu objeyi inceliyorlar. Etik dediğimiz zaman felsefe açısından inceliyoruz. Felsefe açısından ahlak olgusunu incelersek o zaman olur bunu söyleyen çok kıymetli ben size mesela beviye. mesela bunu hep söylerdi. Mı? Ee, bence atlakla etik arasında bir fark yok. Yine zaman istediğim mesela üniversitelerin atlak kurulları olmuyor, etik kurulları oluyor. Daha böyle yanlış kurulları. Bayağı atlaksızla uğraşıyoruz. <gülüyor> onu, onu öyle yapınca etik deyince daha bir daha olur sonra e, biz davranıyoruz. Davranışlarımızı değerlendiriyorlar. Toplum değerlendiriyor. Diyor ki iyi, kötü. iyi davranışların yapılmasını istiyor, kötü davranışların yapılmasını istemiyor. Adam öldürmek ahlaksız bir davranış. Dinen günah, vukuken suç, iç içe girmiş durum, durumları var. Fakat savaşta ne kadar çok adam öldürürse, o kadar çok malaliyet evet. veriyorlar. Topluluğun oradaki değeri farklı. Veyahut da hırsızlık, hırsızlık. Hırsızlık. Hem hukuk bakımından, hem ahlak bakımından, hem din bakımından farklı değerlendirmeleri var. Hatta ilkel topluluklarda bir kişi, belirli bir yaşa gel, geldiğin zaman at çalmak zorunda. Çaldığı zaman rüştünü ispat ediyor. Adam sınafına giriyor. Yoksa başka türlü hırsızlık, o da hırsızlık, o da hırsızlık. Toplum farklı değerlendiriliyor. Anlatmak istediğim şu, karışık, karmaşık bir konu. Net kitaplar da yok Türkçede. Çok iyi şey söyleniyor. Bir önüne söyleyeyim ki, 1932'de ahlak şurası toplanıyor. Fakat Network. Teşekkür 77 tabii sağ kan bağı bir 52 şey hocam geçen gündür eee etik e, dışı davranmak sanata kıya yakışmaz dedim ee, fakat e, karşı çıkanlar da oldu. Çünkü bana göre e, bir sanatçının etik değerlere önem vermesi gerekir. Estetiğin etik ilişkisi e, diyorum ona. Eğer Sanatçı etiğe önem vermediği takdörde, onun yarattığı eserin ruhu olmaz. Ya da o kişinin sanatı olmaz o. E, taklit olabilir, e, e, uydurup bir şey olabilir. Bu konudaki görüşünüzü. Ben iki yorumda bulunmak istiyorum da. Bir tanesi demin de bahsedildi. Bu amoral, immoral veya moral olma işi zamanla çok değişen bir şey. Zamanla çok bağlı. Eskiden bizim hocalarımız şeylerdi, yani birbirisinden bir şeyi almak ayıp değildi. Şey var, hatta hala Kıdnistan gibi toplumlarda birisinden alıp yapmak isim vermeden o kişiye bir saygı ifadesi. Bu sonradan çok değişti. Onun için neyin moral, neyin amoral olmadığını, neyin moral olduğunu, neyin etiğe, alt veya üst etiğe aykırı olduğu zamana çok bağlı topluma çok bağlı bir şey değişiyor. İkincisi de Verdiği sayılarla ilgili örnekleri falan düşününce Biz sayılarla oynamayı da bilim insanları olarak yavaş yavaş öğreniyoruz ve devamlı şey değişiyor. Teknikler değişiyor. Bu, burada da aynı şey ortaya çıkıyor. Örneğin big data'yı nasıl analiz edeceğimizi Aslında herkes bir şeyler yapıyor. Okulda daha Verilmiş bir karar yok, daha yapılacak alınacak, çok, çok ekmek var. O nedenle gene Neyin sorunlu, neyin sorunsuz olduğu zaman içerisinde değişiyor. O zaman bu yapılan iş imoral midir, etik aykırı mıdır, kararına açıkçası çok kolay bir karar olmuyor. 150 katını yala verse, şey. ama bize getirdiğimiz sonuçlar zaten hani alt etik, üst etik konusu orada, bayi değil mi bayi, üstü magaya anlattım, o al. Evet bu kadar baktan bahsediyorum. Ben görüp ki Türk üniversitesinde imtihan hala hocalar müsteyfa yaparlar oluyor, o da yapar gibi dediğin zaman her yerde yapmış bir şey ve imo vermiş olduğum altına beş tane sütü Ha, hatırlıyor <gülüyor> sen Bu topluluk değil de Osmanlıca da hani biliyorsunuz şeyi. Altı tane, altı tane aşırmanın Osmanlıca karşıtı idare ediyorlar. Zaten Bak çok iyi diyormuş. <gülüyor> evet, her felaketi. Ama onu İmho'a'yı teklifinden, Agaf'ın teklifinden, söylemiyor. Habas bu O da Diyan bu sürümünden söyledi. Ona, söyledi. Mesela, o sağlayacak O bir bütün kullanmak istediğim esasında o var. Borbacından ola. o yani, en iyi üniversitesini kurmuş tek hafta o O Sonuna kadar bir Bu söylenemiyor şey evet, yazık bir bir gün söyleyeyim o. Ha, çok doğru. Belki 30 sene evvel, 50 sene evvel ben de bakardım <gülüyor> ee, Erdoğan Beşimluğu'yla anlatılan Tebrik Üniversitesi'deki bütün kitapların şeyleri, resimleri, aşırma derdi. Ee, ben fizyolojik kitaplarını da gösterebilirim. Öyle. Ama onlar ayrı. Çok ayrı. 18 yüzde altı oday, 18 yüzde altı oday, 22 yüzde altı oday. Dediksel iyi mi? Harunç'te işte değiştiğine... %50 katılıyor. Onun için o grafikten bahsedeceğim. Böyle bir döngü var. Ama bu toplum biraz daha iyiye layık olduğunu Hı. biliyor musunuz? Sonucu da kalıyor. Sağol olsun. Sunumunuz için teşekkür ederim öncelikle. Evet. Evet. Ee, şimdi soracaktım. Az önceki bir grafik dikkatimi çekti de benim. Ee, hani toplumdan altetik, işte üstetik altetik doğru gidiyor gibi bir grafik vardı. Bunun nedenini düşünüyordum da kendince. Şimdi evrimsel süreçte acaba hani bunun içinde ek, değişken olarak nüfus yoğunluğu var şu an günümüzde özellikle, son bir yüzyılda. Ee, acaba alt etik, üst etikten daha mı avantajlı da bir seçilime uğruyor burada? Yani şimdi bireysel olarak ben üst etik bir yaşam çok sürebilirim. Topaklım var, tabii. Yani o daha fazla millet görüyor, e, dendiricilik artıyor modeller var kapsat. Mesela tam modelimiz var kapsat hep öyle Onları böyle olarak bunun başına bir şey gelmiyor. diyor biz diyorlar. Ve çok mantıklı dedik. Daha daha şey örneğe geliyor. Şimdi ben bireysel olarak eee estetik bir yaşam sürüyorum. Fakat popülasyona geneli alt etik davranışı sergiliyor. benim hayatta kalabilmem için kendimi daha güvenli için biraz daha alt etik hareket etmem gerekiyor. Bu da Aa, yani bir... daha sonraki tipik bireysel Yani hani İstemsizce böyle bir şey yönelmem olabilirdi. Türkiye grafiğinin, hani güven grafiği var mı? Altyazı bir şey değil. Altyazı toplumda benzenmiş, yaygın, kullanılan bir şey. Onlar çok iyi şeyler var. Ama görüştük, görüştük, onu devamlı olarak, doğal olarak denetlemezse, evet. ondan sonra avuç edilebiliyor. Bütün de değil. Yoksa yani. altyazı. Yani orada bir güven grafiği vardı yani işte. Evet. Yani mesela Türkiye çok altlardı. Şimdi ben bu olanlara rağmen neden güveneyim diye bir soru sorarsam kendime. Evet. Yani mesela Türkiye'de olan veya işte kendi çevremde olduğu için Türkiye'de bir sürü ilginç suçlar yaşanıyor yani, yani sokakta da özellikle. Evet. Ee, buradaki olayı nasıl açıklayabiliriz? Yani hani güvenmeme olayını... Güvenlikler yok. Bakın arkadaşlar. Kesinlikle. İsa sporları gösterdiğim o. İsa sporları düşünmek istemiyor. Üniversitede düşünmek istenmiyor. Düşünmemek. Maktosu. Ve çok rahatlatan bir Düşünmeye başladığın anda <gülüyor> Teşekkür ederim. Hocam teşekkür ederiz. Ee, başka hakikaten bir soru soracağım. Ee... <gülüyor> Baş, Başlığı Niye alt üst etik yaptınız? Anladım. Çünkü bu soruyu sormamın nedeni şu ben gılzırca atılmış bir başlık diye düşünüp çok çarpıcı örnekler göreceğim diye geldim. Siz bakayım. üst alt etik konuştunuz. Tamam. Öğretici oldu. Başlığı niye böyle seçtiniz onu merak <gülüyor> ettim. Teşekkür ederim. <gülüyor> ben de yüksek olsuz yoksa ama şöyle ya Alt üst tabi yükselen başka bir şey yapalım. Alt üst, alt olmuş direkt karışmış demek. Üst ve altta biliyorsunuz için. Alt Başka hiçbir şey yok. 60 demek. Ne alt üst bu burayı dersin? İşte öyle alt üst etmiş Onun için alttan üstten üstten altta gidiyoruz. Yüzde bir saktır. Yani üst üstten abletleri yani. Ben gitar ediyorum ama sizler sizlere Yani. mı? Hocam ne? ne var mı? Lütfen şey soru mi? Hocam, şimdi ben sizin biraz geç katılmak zorunda kaldığım için yanlış almış olabilirim ama üst etik ve alt etik alamlarımıza üst etikten ayrımlanmadan sonraki uygalaşmayı alt etikten de bir ortadoğunlaşma üzerine <gülüyor> mi edildi? <değil? gülüyor> hayır, hayır, o sadece intihale has bir gelişimdi. İntihaleden bahsetti. Yoksa Aristoteles felsefesi mi Evet. Buna bağlı olur. Adım diyeceksin. Ya şangle orada kalacak. Aristoteles'in katkı verdiği. Onun sistemi vardı. Bir, B fermanfağı bir fermanfağı biraz <gülüyor> <gülüyor> evet. yok yok. Hayır Böyle yani. O sadece intiharı bir zamanlar kabul etmenin ne kadar önemli olduğundan dolayı getir o kadar. Öyle ona bağlı olarak ben size bir soru sormak istiyorum. Evet. Genel bir soru da olabilir. İhtiyeli kadar bağlayabilirsiniz bilmiyorum. İhtiyeli kadar bağlayabilirsiniz bilmiyorum. O size kalmış. Benim sorum şu. Ee, yaşamınızın büyük bir kısmını bilimsel ile geçiren bir insan olarak bilimsel araştırmaların hem yapı olarak hem de dünyadaki dağılımı olarak nasıl bir değişime oluyor biliyorsunuz. Ee, ama ben e, mühendis olduğum için tabi tıp konusunda bilemeyeceğim yalnız e, mühendislik açısından şunu görüyordum e, dünyada önümüzdeki bir deşan yıl içerisinde mühendislikteki büyük atılımları e, benim anladığım anlamda üst itik kavramını sürdüren toplumlar değil de Çin gibi, Pakistan gibi Hindistan gibi toplumlar e, alıp götürecekler bu durumda siz onların başarılı olabileceğini düşünüyor musunuz? E, onu söylemek şey İşin gerisi büyük bir fıstıklı araştırmada değil. Nekeki mi? Asla görmüyorum. Çok şey iyi bir fıstıklı araştırmıyorlar. Ama yani yaşamı iyi, üstüne bir milte gidiyor. Ama araştırmalar yapıyor. Bu da bir şey, fark ettiğimiz Bu değil. O başka biraz kayserili geliyor. İkincisi ise buna katılmıyorum. Sızmıyor. Böyle bir şey var ortada. İşte Çin geliyor. Hindistan geliyor da. Demek öncelikle, da onların kendi alanına bakıyoruz. Tıklar, var, olağanüstüler. Daha böyle televokadan, yani onlar e, düşünmeyen toplumların daha düşünmesi de olan, ayıp olan toplumları kimsa da sevşinmüyorlar Çok bir Bizim yaratmak istediğimiz havuzlar yaratabilirler babam ama ben seni anlatamıyorum ciddi bir anı bu bu işe buna gelmişler aslında değil mi? onun bir olarak bir toplantı yapabilmek. Bu da herkesin kesin problemleri problemler anlatıyor biliyor İşte her zaman oğlumla bir toplantı bulamam, ya oba. geldi. Japonya her yerde yaşadı. Çok Biraz arganız O soru şeyin içi, içi şeyler görmüşsün. Evet, her şeydenmiş. O Ona geldiğinden dedi ki, Japon'un yansı falan söyleyemem dedi. Ben de baktım. Çünkü dedi, benim Japonya da benim altım kültürden uydu neydi? Böyle kültürler var dünyada. O kültürlerin, medeniyatı katkılarının enfin çok olacağını ve ongurluğu ben sandım. <gülüyor> ben <belki> de istemiyorum <gülüyor> <That's> aslında. Çünkü sevdiğim gibi olmalı. Hepsi olacaktır. <gülüyor> Ama Etik ve kanun ilişkisine, çelişkisine biraz daha ayrılabilir Etik, Etik ve hukuk. Etik ve onun için de var ya da var ya da var ya da var ya da şöyle yan, büyük bir kısmı tabii halk ilgiye onu uygulamaya çalıştı. Çünkü toplumda bir şeyden kabul görüyor, herkes uyguluyor, ona bak yasalar Ama o toplumda bir takım değişiklikler oluyor veya toplum ilerliyor arkadaşımla birlikte. Ondan sonra üstteki insanlar var ki, jünenler, Böyle da bir eski var. O ufuk, değiştirmeye çalışıyorlar. Tabii çok üzüldüğü bir işte, şey. Avrupa bilgilerine de Ama Avrupa bilgilerine girmek için biz bayağı iyi. Ama böyle bir şey. Bizi düşündüğümüz, düşündüğümüz, düşündüğümüz bir işle. Kötü değil. Etkileceği. Hatta Avrupa bilgiler, kendi arabanın. Biz bir kısım var bir günler, var Ama istiyoruz daha bir medeniyet yok Daha rahat konuşacağız. İşte abi beni sağlık ve Ama her, biraz bir şey yapacağız. Yardım bu be. O zaman eğer bir her şey yapacağız. Başka istilerimiz. içinde geçer. Içinde geçer. bir şeyler yapalım. hukukumuz hukuk, ütemimiz onlar böyle yapıyorlar diye. Hey, biz böyle düşünüleceğiz. Bu işi yapacağız. Bu işi. Yapalım. Da <güler> çok güzel var. Mesela bir şeyleri tutmuşlar çoktan var. Yedin. Hiçbir şey anlat. Anayolu da babam Bunu anlatırdı. Bunlar buradan karşılığında Cuma'nın yerine geliyorlar. Hepsi yetim çocuğu olduğu için. Şimdi şu çoğunmuş, geliyor. Çarşaf açılıyor. O açlığı Onun için ne yapıyorsun? Tamam mı? Tekrar şey yapacak. Cuma'nın eve çıkıp kazan alır geliyor, herkese tekrar çarşıya açılıyor, herkese kadar kondisyonu aldı. Bu 1880-1990'da. Probayt şey Karışı yazılı olduk, ben şanslıyım. Bunlar, genç şeyden, ona, ayakkabı şeyden, müzik etkisi, şey, çok büyük Her antrası bekliyorum, Yani, toplumda, on hani esasında bir şeyler. Yani, onlar onu Daevş-Tapak'a yapmış, niye yapmış? hakkında insanları yetiştirmeye çalışmış. Fakat insan ne olur onlara bir miktar. Yani saygı olur şey ülük, ülük de. Şeyden, evet evet, bir eğitim ne var insan demek. Bilirsiniz. Öbürde şey yani. Öbürde. Öbürde insan mesela artık da örnek örnek ha. Onu örnek göstermeye başladığınız zaman gelişe gelmiyor mu? Şayıda, şayıda son gösterdi. Boda, son gösterdi. Gösterilen istatistikler içinde inançla ilgili, inanmayla ilgili ülkelerin istatistikleri vardı, varlar gösterilmişti. Skandinav ülkeleri başta ve sonra güven. Ben. ben şey. ee, Ara da benim dikkatimi çeken hemen İskandinav ülkelerinin arkasında Çin var. Bak, tabii bak. Çok, o o arkadaşa yanıtlıyor. Aa, ona ben başka bir yanıt vereceğim. Ö Ö İki tane de Vietnam diyor. Ha. Şimdi e, bu ülkelerin ne sosyal yapıları ne tarihleri bilen yani hiçbirisi bilinen etkisi yok. ilgisi de yok. Bu nasıl oluştu? Bu bir merak ettim. Mühendis adına söylemek istediğim bir şey var. Ben eczacıyım. 46 yıl e, ilaç anayine hizmet ettim CEO olarak, teknik CEO olarak. E, bütün dünya makinalarını hemen hemen puanlarda gördüm, çalıştım. Dört büyük major firmada çalıştık. E, hiçbir kendini bilen validasyonu tam firma Çin'den ve Hindistan'dan makine almaz. Taklitler var, aynı orijinal makinenin, Nike Opus'un taklidi gibi, aynı orijinal makinenin taklidi var. Fakat küçük ölçekte, büyük kapasitede ve yüksek kalitede makinayı yapamıyorduklar. Evet. Onun için ben Çin geliyor, Hindistan gidiyor, hiç... Çok kısa yaladıkları, Yılmaz Esmer'de olsaydı o zaman yapamadıkları gibi bir de Çin 3'e gelmiş. Çünkü Çin'de <gülüyor> anketlakiler tanışmıyor. Doğru söylemiyor insanlar, onun için bu, bu Rıvaz olsaydı bunları toplumdan anlatırdı. Doğru söylemiyorlar insanlar. Onun için işte pek umudum yok diyorum. Evet, son buraya bir bu, bu, bu. Evet Hasan toplumumuzda çok çeşitli konularda kutuplaşmalar görüyoruz. Ama bir konuda bir kutuplaşma yok, yani bir tarafta. Üst sahip çıkanlar, eleştiren düşünceye sahip çıkanlar ve evet. ona sahip çıkmayanlar diye bir kutuplaşma görmüyoruz. Genellikle eleştiren düşünceye, üst sahip çıkanların büyük evet. bir azınlık olarak kaldıklarını no. iki taraftan da pek itibar görmedik. mazartan anketleri yapana ve farkına sorduğum için e, burada çok çarpıcı bir gözlem var. O da şu. Türkiye'de Türkiye'de Türkiye'de e, anketlerde biz mülke etrafı Türkiye için de piyasadığımızda hakikaten şey böyle e, bir hal olsun da Diğer taraflarından var gibi politikleriyle gösteriyor. Hatta işte şeyler, eşlerin izini almaları, hanımlarının kocalarında vesaire bütün tutuşuluk yetiştirecek ve biz daha önemli bağımsız diye. Ancak şu soruyu soruyoruz hani komşuna kadar güveniyorsunuz sorusu var birden bir, bir tutuşu bir aynı halde biz var. Şimdi öyle olunca bunun bir nedeni olması lazım. Farketmiyor o yani tabii bizim şey dediğimiz olmak istediğimiz gibi olan bir yerde de gelebildiği anlamına. O zamanlar Gilman dediği ana Dünya Bankası şirketlerinde kurar. Şirketler kan hep kılıfı alan şirketler. Ya, bu başlıyor ve devamlı olarak adı üstünde ona yalan söyledi, kendi aralarında yalan söyledi, yalan söyleyen bir şey olmadığını görünce bu toplumlarda şey var, e, böyle bir özellik var. Allah'a bile ben burada gelmeden evvel de şeyleri istedim, başka bir yol var mı ya hayır dedi, çok ortada, onun üzerine gidilmesi lazım. Belki bir şeyler bir iş yapıdır. Siz de fazlasını pek sizin ya çok şu, şey. bak, bizim, bu yaptın da <gülüyor>